Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da açık radyoda 94.9'da tekrar beraberiz. Arkeolojinin seyir defterinde Akdeniz uygarlıklarına devam ediyoruz bugün de ve bu uygarlıklar arasında geriye bıraktıkları çarpıcı kalıntılar, kentler ve hikayelerle birlikte Akdeniz havzasının uygarlıklar arasında belki de en özgün, en şaşırtıcı bir kültür olan Likya'nın topraklarındayız. Ve bu kaydı da Likya'nın kalbi sayılan e, Ksantos kentinde aldık. Ksantos kenti e, Fethiye ile Patara arasında e, Kınık'ta e, yüksek bir e, tepenin e, kayalığın üzerine konumlanmış muhteşem manzaraya sahip çayının bu vadiyi yaratan e, eski adıyla Ksantos e, nehrinin hemen e, yanından yükseliyor. Evet, bu kaydı tam da kazı ortamında aldık demiştik. E, Profesör Kıksantos'un e, kazı başkanı Profesör Jacques decourtil ile e, Jacques Bey, Fransa'nın Bordeaux Üniversitesi'nden. Merhaba Jacques Bey. Merhaba. Evet, e, Jacques Bey ile bugün Kıksantos'u e, anlatmaya çalışacağız sizlere. E, öncelikle Kıksantos'u e, e, ne zamandan beri e, kazıyorsunuz? For how long you been excavating Kıksantos? Yirmi yıl önce kazılara katıldım. On yıldan beri de kazı başkanı olarak kazıları sürdürüyorum. Kısacası yirmi yıldır buradayım. Gerçekten uzun bir zaman. Ksantos'un anlamı nedir? Sözcük olarak sarı anlamına geliyor. İlkbaharda sert yağmurlarda nehrin rengi sarıya dönüyor büyük ihtimalle bu nedenle bu adı koymuşlar. Kentin adı da buradan gelmiş. to the Is, uh, İlginç. Uh, and, and Tabii sonuçta uh, doğayı çok they, iyi tanıyorlar. They İsimlerini de taşıyorlar. Use, uh, uh, evet, Ksantos'u uh, nasıl uh, ifade uh, edersiniz? Likya uygarlığı içinde değerlendirebilir misiniz? And, uh, okay, so how can you um, express Ksantos? How uh, can you um, put Ksantos, uh, in, in Likyan, uh, Xantos'u Herodot gibi antik dönem tarihçilerinden biliyoruz. Xantos, Likya'nın ana kentiydi. Tam olarak başkent, merkez değildi ama Likya'nın ilk zamanlarındaki en büyük kentiydi. Süreç içinde tarihsel değişimlerle belki baştaki önemini biraz yitirdi. Ama bugün için geriye kalan kalıntılara bakıldığında Likya'nın halen enerjilerinden için olarak öne çıkıyor. Santos Licia. Likya birliği içindeki a, önemi of, nedir? Uh, Nasıl tanımlıyorsunuz? Uh, how, uh, what onu diğer kentlere göre en önemli kılan olgulardan birisi Santos Bey'in Likya'nın ilk kralı olması. Bazılarını biliyoruz. Harpagos, Girgis, Arbinas gibi. Bu kişilerin kentte taşlar üzerinde bıraktıkları yazıtları var. Lik insanlarının öyküsünü, anılarını anlatan, kente kutsal değer katan şeyler. Çok sonra Roma döneminde bile önemi azalsa da tüm ulus için kutsal bir yer, bir yer olarak anlamını korumuş. Bu kralların zamanı İsa'dan önce miydi? Evet, İsa'dan önce. Bildiğimiz ilk kral İsa'dan önce 6. yüzyılın sonunda yaşamış. Aynı hanedandan olan ministry, son kuralsa İsa'dan önce yaklaşık uh, 380'de ölmüş. Uh, Frize, İskender buraya gelmeden önce. Uh, Before uh, Alexander came here. E uh, and uh, we see that uh, it's uh, can we say uh, Xanthos um, unique uh, uh, bir kent uh, olduğunu söyleyebilir uh, miyiz? Uh, yes because uh, Evet halen de uh, öyle uh, diyebiliriz. Now. Shall we, we shall Çünkü Likya medeniyetinin the, en çarpıcı kalıntılarını, Lichia, eserlerini görebileceğiniz still, uh, tek yer konumunda. Kentte inşa edilen evler son derece etkileyici size, mezarlar ki bunların uh, arasında most, uh, uh, çok yakından tanınan dikme uh, uh, mezarlar dünyada üniktir. Sadece Likya'ya özgüdür ve daha çok da Ksantos'a diyebiliriz. Bildiğim kadarıyla buradaki harpiler anıtı da ünitlerden biri ve bazı parçaları Britanya Müzesi'nde şu anda. Evet yes, right. doğru. Kentin yeniden keşfedilmesi çok uzun bir süre and, sonra oluyor. Uh, uh, uh, 1838'de 18, uh, bir gezgin geliyor. Görünürde var olan tüm kalıntılar, in, uh, heykeller, 18, uh, mimari karşısında uh, şaşkınlığa uğruyor ve Londra'ya döndüğünde uh, gördüklerini uh, anlatıyor. Uh, uh, İnsanlar <gülüyor> insanlar çok heyecanlanıyorlar ve ona destek sağlıyorlar bu şekilde üç kez buraya geliyor o dönemlerde deniz yoluyla yolculuk Londra'dan geliyor çünkü gezi araştırma yapmak çok zor diyorlar. Bu anlamda öncü sayılır. Her kalışında doğal ortamda tahribatı uğramış, kırılmış, ot, çalı bürümüş, heykel, kabartma gibi eserleri mimari elemanları elinden geldiğince kurtarmaya çalışıyor ve onları Londra'ya götürüyor as he could, uh, sculptures, uh, reliefs, uh, pieces of ar architecture which were scattered in the, in the nature, in the grass, and he brought them back to London. Kuşkusuz bugün için bu acı bir şey. Bu hazine şimdi Britanya Müzesi'nde. Ama o zamanlarda tehlike altındaydılar ve kurtarıldılar. Evet bir şekilde korundular ve günümüze kaldılar. Xantos sanırım yolların merkezinde stratejik bir öneme de sahipti. Bu yönde bilgi verebilir misiniz? Evet, Xantos biraz da stratejik değere sahip bir yer olduğu için seçilmişti. Çünkü dediğiniz gibi merkezdeydi ve nehre yakındı. İçme suyu bakımından önemliydi. Ayrıca savunma açısından çok iyi bir konuma sahipti sağ tarafta gayet iyi bir kale yapmışlar kenti korumak için. Kesin olarak biliyoruz ki kentin aşağısı nehir arazisi, bataklık topraklardı. Nehrin yadığı sedimentler ve taşmalarla. Dolayısıyla bu yönden saldırıya uğraması çok zordu. Saldırı açık alanlarda uh, sur duvarları uh, inşa etmişlerdi. Uh, so, uh, Böylelikle duvarların ardında uh, kentte güvenlikle yaşıyorlardı. O dönemlerde uh, time, de büyük I mean, savaşlar uh, vardı so uh, o zaman. Evet biliyorsunuz o dönemlerde M.Ö. 6. yüzyılın yarısında Anadolu ve Likya Persler tarafından işgal edilmişti. Ancak Parsistler Ksantos'u almayı denemetiler bile çünkü imkansızdı. Fakat Ksantoslular, kent vatandaşları kendilerini savunmak için dışarı çıktılar ve hepsi öldüler. Eğer sur duvarları ardında kalsalardı gelecek daha farklı olabilirdi belki. Uh, suppose that if they had uh, uh, stayed uh, inside the wall, uh, the the the future would have been different. <laughs> ah, I see, and also in in in. Um Evet İskender'den sonra da böyle acı bir öyküleri vardı değil mi? Evet Roma çağında, sivil savaş döneminde İmparator Augustus ile Hulus Kaiser'i öldüren Brutus uh, uh, arasındaki the men Ksantos çevresinde çok saat bir çatışma oluyor ve kent küle dönüyor. Antik dönem tarihçileri Ksantosluların kendilerini kentin duvarlarında nehri atarak intihar ettiklerini yazarlar. Dramatik bir hikaye ama kesinliğinden emin değiliz. Evet biz de e, şu anda zaten Akropol'ün e, Yanı başında duruyoruz ve bu arada da böceklerin sesleri, cırcır cır böceklerinin ve hakikaten de Xantos'un bu atladıklarını düşündüğümüz, düşündükleri yer gerçekten muazzam bir uçurum ve doğrudan eşen çayını diyor. Hakikaten de buradan tırmanmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Evet, now um, can you, uh, I mean we are Yirmi yıldır burayı kazıyorsunuz. Kentin planı, en önemli kısımları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bugüne kadar açığa çıkardıklarınızda ve en yeni olanlarla ilgili. 20 yıldır burayı kazıyorsunuz. Kent planı bildiklerimizi özetlemeye çalışayım. Başlangıçta kentin çok küçük olduğunu söyleyebilirim. İçinde kralı ait bazı evlerinde olduğunu, kentin kutsal tapının alanı yani akropolisi vardı sadece. Ve sadece bu bölümde yaşanıyordu. Öte yandan kent çok küçük olmasına rağmen savunma nedeniyle çok geniş sur duvarları yapmışlar. İnsanlar içinde dışa kapalı ortamda böyle korunabilmişler. <gülüyor> sonra yavaş yavaş içeriye girenlerle iskan artmış <gülüyor> ve evler inşa edilmeye başlanmış. <gülüyor> Nüfus da böylelikle yavaş yavaş artmış. Ama çok ilgimizi çeken, merak ettiğimiz bir durum söz konusu Ksantos için. Bildiğiniz gibi Roma döneminde İsa'dan önce birinci ve İsa'dan sonra birinci yüzyılda yaşamış olan İmparator Augustus'un zamanlarında kentler çok kalkınıyor ve gerçek kentlere dönüşüyor. Tiyatroları büyük geniş çadırlarıyla ve diğer birçok özellere. Roma çağı'nın tüm antik kentlerinde görebileceğiniz gibi. Fakat burada Roma ve öncesinde Kentin yarısı boşalmış görünüyor. Sadece kralın kaldığı, Az insanın ona eşlik ettiği, olası köylülerinde ara ara geldiği bir yer. Adeta bir köye dönüşmüş, kent olarak tanımlamamız zor, bir barınak yerleşmesi gibi daha çok. And uh, What is the most important. Uh, burada kazılan en önemli kalıntılar uh, ve objeler nelerdir? Well, in the last period of excavations, the last past or years, we 3 -4 the, the, Kentin merkezine ağırlık the, the, verdik. Kentin büyük caddesini, with, uh, bulvarını, avenue'sunu açıkladık. Çok geniş, 11 metreden fazla. <gülüyor> muhteşem taşları Türkçe söylersek döşemesi var. <gülüyor> Ve çevresinde birçok yapı. Fakat Orta Çağ döneminde yıkılmışlar. Ne yazık ki görünürde no ayakta değiller. Santos'u ziyaret ettiğinizde çok sayıda kilise görebilirsiniz. Çünkü dördüncü ve 5. yüzyıllarda pek çok kilise inşa edilmiş kısa Santos'ta bir tanesi çok iyi konumda Yaklaşık bin metre mozaik gün ışığını çıkarıp temizledik 1000metre çok iyi durumda, hiç tahrip olmamış. Hepsini korumaya aldık. üstlerinin çatıyla, kum ve örtülerle kapadık. Çoğu görünürde değil but şu anda. Kent duvarlarının bir kısmı görünür halde. The, the Gerçekten hayranlık uyandırıcı. Mükemmel dişçilik, sanat çalışması söz konusu. Is, is, Görmeye uh, değer pek çok eser var. Santos'un so, en önemli anıtı, Britanya Müzesi'nde olduğunu söylediğimiz, Son Kralın Mezarı, uh, İsa'dan uh, önce uh, 4. yüzyılın uh, başında yaşamış olan Arbinas. Kendisi için olağanüstü güzellikte mermerden bir mezar inşa etmiş. Yüksek kalitede heykellerle, kabartmalarla süslediği. Bu yapı şimdi Londra'da. Bu anıtın ünlü Halikarnasasos, Bodrum Mosellum'un modeli olduğu anlaşılıyor. Tapınak görünümü mezar anlayışının çıkış yeri, fikri. Santos'tan Halikarnasos kralı Mausolos'a ilham olan. Düşlerimizden biri bu anıtı yani Nereidler anıtının kopyasını burada mermerden yeniden yapmak ve asıl yerine koymak. Gerçekten muhteşem olur. Gelecekteki marble to de paylaşmak isteriz ama önce kent içinde biraz daha dolanıp anıtları tanıyalım dilerseniz itself bu um, uh, anıt Harpi anıtıda krala ait olan arkeoloji dünyasında you, çok you ünlü the, sanırım. Uh, the famous monuments among the uh, archaeological uh, uh, monuments, I, I think, I believe, isn't it? Yes. Those, uh, <gülüyor> those uh, funerary are quite, uh, uh, mezarlar, You see else. Harpi anıtı da en çarpıcı örneği çünkü rölyefleriyle birlikte çok iyi korunmuş durumda. Ama tabi orijinal melmel mel mel rölyefleri Britanya Mizesi'nde ancak orijinal yerlerine konulmuş kopyaları çok iyi. Mezar halen ayakta, tiyatronun Santos Agora'sının yakınında. Bu dikme mezar büyük ihtimalle İsa'dan önce 5. yüzyılın başında inşa edildi Santos Kralı tarafından. Uh, uh, Kralının ismini bilmiyoruz çünkü mezar probably, üzerinde adı yazılmamış. Kim olduğunu bulabilmemiz yönünde de uh, bir ipucu yok. Ama sonuçta önemli bir kişi olduğu belli ve kendisi için yaptırdığı bu mezarı and, uh, mermerden rölyefler, no, no, kabartmalarla donatmış. Uh, anyhow, is, uh, Kabartmalardaki uh, üslup Yunan uh, kökenli. And, uh, Buradan bu kralın dönemin Yunan kültürüne ilgi duyduğunu ve heykel traşında Yunanlı olduğunu düşünüyoruz. Uh, the the precise uh, style of these uh, reliefs is uh, of Greek origin, so we, we suppose that king was uh, very uh, interested by the, the Greek civilization and had sculptures uh, coming from Greece. To, to his, uh, his the, the, Yaklaşık 30 son ağırlığında olan taş <gülüyor> dikme ki olağanüstü inanılmaz büyüklükte yontulmuş yekpare bir parça. Tipik Likya mezarını simgeliyor ama Yunan stilinde dekor edilmiş. Yunan ve Likya özgün kültürlerinin karışımı olan çok ilginç bir örnek. Bu <gülüyor> Mezardaki bu üslubu nasıl yorumluyorsunuz? Yani buna bir kültürün üslubu da diyebiliriz aynı zamanda sanırım. kökenleri ne olabilir? Bu konuda araştırma yapıyor musunuz? Evet, çünkü hayli ilginç bir olgu. Bölgedeki günümüze kalmış mezarların çoğu geometrik ve sade bir şekilde dekore edilmiş. Tanımlamaya girişince onların aslında ahşap yapıların bir imitasyon olduğunu görebilirsiniz. Buradan gelen mimarinin ilk başlarda yalnızca ahşaba dayalı olduğunu anlıyoruz. Ama zamanla bölgenin insanları taşları yontmayı öğrendiler ve ahşap yapılarının karakterine taşa yansıttılar. Daha ileri bir yaşamda Yunan sanatından etkilendiler ve kopyalarını yapmaya başladılar. Böylelikle kendi geleneksel sanatları ve Yunan sanatının bir karışımını I mean, uh, meydana getirdiler. Step, uh, they, uh, the, uh, art of Greece. Aynı olguyu yazıtlarda da izleyebilirsiniz. Taşlara kazınmış pek çok yazıtlar. Tümü likçe yazılı. Ama bunun yanında her iki dilde likçe ve Yunanca çevirisi olan yazıtlarda söz konusu. Ama hikayenin sonunda likçe yazıtlar yok oluyor ve yalnızca Yunanca geriye kalıyor. Yunan kültürü sonunda özgün geleneksel kültüre baskın geliyor. Lysian inscription and translation into Greek and at the end of the story uh, the Lysian inscription dis disappears and remains only the uh, Greek language. So you can see that the uh, Greek culture uh, finally uh, came over the genuine uh, traditional Lysian culture. Yerli kültürün Yunan ve Roma dönemi boyunca özgünlüğünü koruduğunu düşünüyor musunuz? Bunu söylemek zor ama Likyalıların Bizans döneminin başlarında belki İsa'dan sonra 5. 6. yüzyıla da kendi dillerini konuştuklarından eminiz. Çok uzun bir süre. Yunan ve Roma hakimiyetinden sonra bile köylüler, dağda yaşayan insanlar kuşkusuz likçe konuşmayı sürdürdüler. How do you comment this? because uh, actually about Lisha, Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Uh, the, Genelde uh, yılların uh, bağımsızlıklarına yeah, düşkün olduklarını are, they, düşünüyoruz. They were, um, i̇şte dillerini, were, uh, kültürlerini tüm bu Yunan ve uh, Roma dönemlerinde so yüzyıllar boyunca korumuşlar. Uh, maybe, Buradan maybe yola çıkarak comment, onların know, güçlü olduklarını but... söyleyebiliriz. Uh, also um, till uh, this time I'm true all those centuries they kept uh, their languages and uh, uh, also their styles. So they It means uh, they were strong or something. Can you say that? Evet, kesinlikle haklısınız. Uh, we, we, we, Tüm ülke genelinde Likya nüfusunun oldukça kalabalık olduğu anlaşılıyor. Bölge haritasına baktığımızda da bunu görebilirsiniz. Antik Likya'da pek çok kent var. Sayısı 50'ye aşıyor. Bu gerçekten çok şaşırtıcı. Yunanistan, Roma ve Anadolu'nun geri kalan kısmında birçok uh, büyük uh, küçük uh, kent var ama bu kadar çok in, değil. Buradaki yoğunluk çok yüksek düzeyde. Bu kadar çok sayıda kent olması lik yılların kendi kültürlerini so muhafaza etme önünde kapasitelerinin yeteneklerinin really yüksek oluşuna bağlıyoruz so, uh, aynı geleneğe sahip olmayan uh, diğer kültürlerle so kıyaslandığında capacity of, uh, of Evet, tekrar kentte Xantos'a dönersek buradan tiyatro görünüyor. The, the kapasitesi ne kadardı? Ne kadar insan many, alıyordu? Well, Bunu söylemek the, the, zor çünkü the Bizans döneminde tiyatronun the, bir bölümün, bölümün yok edilmiş ama kapasitesinin 2500 kişiden uh, fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Meşhur Harpi uh, Anıtı'nın da the, uh, tiyatronun hemen üstünde yer aldığını görüyorum. Top, uh, so tiyatro ve mezar the nasıl bu kadar yakın yes, bir arada olabiliyor? Uh, the, the, the evet bu hayli şaşırtıcı bir manzara. Like nedenim the mezarın tiyatrodan önce the yapılmış the olması. olması. Tiyatroyu and inşa etmek için en uygun yeri seçmek durumundaydılar. Dolayısıyla doğal yamaç tiyatro için idealde. Ve kraliyet mezarlığıyla tapının mekanıydı. Anlarının bulunduğu yerin ortasına uh, uh, slope, yani yamacı kurdular. Quite, uh, Daha ilginci bu mezarları yıkmak yerine korumaları. Uh, in, Çünkü geçmiş zamanlara the, uh, aitler. Hanedanlık çoktan yok olmuş gitmiş. Kimsenin artık anımsamadı. Ama korunmuşlar ve örneğin bir dikme mezarı yıkmak yerine kenara taşımışlar tiyatroya yer açmak için. Böylesi bir mezarı taşımak çok zor bir olar. Daha önce de söylemiştim bu dikmeler çok çok ağır. 20 tondan fazla. Operasyon çok zor olmuş olmalı. Sonuçta geçmişleriyle çok gurur duydukları anlaşılıyor. Kendi tarihlerine ait bu mezarları bu şekilde korumaya çalışmışlar room enough to build up the theater and uh, instead of pulling that tomb down they uh, pushed it aside which was very difficult because uh, as I told you those pillars are very very heavy at least 20 tons more than 20 tons and uh, the operation must have been very difficult so we can see that they were very uh, proud of their past and made anything to uh, to um, To preserve the, those monuments of their own history. Bu söylediğiniz gerçekten çok ilginç. Patara'dan gelirken aşağıda yol boyunca her yönden bu mezarları görebiliyordum. Sanırım nereyi inşa edeceklerini çok iyi biliyorlardı. Evet, kesinlikle doğru. Mezarlar uh, <gülüyor> yoldan, çevreden <gülüyor> görülebilmesi amacıyla en uygun yere yerleştirilmişler. And, and, and Örneğin en etkileyici for, the, mezarlardan biri olan Nereidler Anıtı için gerçekten çok ideal the, bir yer seçmişler. The, the, the, Kilometrelerce öteden onu görebildiniz. The, the, the, the, the, the, the Açık havada all, güneş the, the, ışıkları altında uh, the, the, muhteşem uh, görünüyor olmalı yes exactly and but now uh, our time is finished uh, but we will uh, keep uh, for next program evet e, süremiz doldu ama gelecek hafta tekrar uh, profesör Jacques Coutin ile kıstos'ta devam edeceğiz iyi hafta sonları diliyorum